Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programına dinliyorsunuz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu hocamız ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz acikradyo.com.tr acik Efendim Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde acikradyo.com.tr adresinde podcast bölümünde dinleyebilir. Hatta istediğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçileri Gökhan Küçük ve Zeynep Türkmen arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün iki konuğumuz var. Önce evet. onları tanıtalım. Onlara da hemen bir hoş geldiniz diyelim. Hemen. İki inşaat mühendisi arkadaşımız, Doktor Cüneyt Tüzün ve Doktor Oğuz Bahadır Şaadan. İnşaat evet. ve deprem mühendisi. İnşaat ve deprem, tamam. Evet, <gülüyor> evet. Aslında deprem mühendisleri <gülüyor> şimdi. Kökenleri inşaat. Kökenleri <gülüyor> inşaat. inşaat. Evet. Evet, Teşekkür ederim beni evet. düzelttiğiniz için hocam. Evet, e, Cüneyt... ...tüzünü daha öncesinden tanıyoruz. Evet, evet. Arkadaşımızla programda... ...yapmıştık. Evet. Ama... ...hemen gelir gelmez... ...belirtti. Eski adresimizde... Evet, ...yapmışız. Evet. Epey zaman olmuş hoş demek, demek, demek evet. Evet. Her de hoş geldiniz ee, arkadaşlar. Hoş bulduk. Teşekkürler ha, davetiniz için de. Sağ olun. Evet. Çok teşekkürler. Ne yapıyoruz hocam bugün? Şimdi... E, ...bir güncel bir konuyla... E, ...başlayalım önce. E, e, bu Japon mühendisin Körfez Geçiş Körp Körfez Köprüsü'nde çalışan e, Japon meslektaşımızın diyelim vefatıyla ilgili hem üzüntülerimizi ifade edelim hem de e, bu olaydan çıkarılacak dersler konusunda belki kısaca konuşabiliriz. E, ondan sonra ikinci bölümde ise e, benim e, değerli arkadaşlarım ve eski öğrencilerimi davet etmemin nedeni. Deprem izolasyonu adını verdiğimiz ve depremde binaların depremden izole edilmesini, yalıtılmasını sağlayan bir teknoloji var ve bunu gerçekleştiren araçlar, aygıtlar var. Bu konu giderek Türkiye'de de yaygınlaşıyor, uygulaması da yaygınlaşıyor. Yönetmeliyimizde şu anda yeni yönetmeliyimizde bir ayrı bölüm olarak o da düzenlenmiş bulunuyor yani bundan sonra çıkacak deprem yönetmeliğinde onla ilgili bir bölüm de olacak. Ayrı bir bölüm, evet, evet, evet. özel bir bölüm olacak. E, Doktor Cüneyt Düzün ve Doktor Oğuz Bahadır Şadan benim eski öğrencilerim bu konuda e, uzman kişiler. E, son yıllarda e, bu konuda çok değerli çalışmalar yaptılar ve yapmada devam ediyorlar. E, o nedenle e, ha bu Türkiye'de bu işin e, Gelişmesinin yaygınlaşmasının en önemli dendenlerinden biri de 2013 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı'nın aldığı bir ilke kararı gereğince birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde yüz yatağın üzerindeki yeni hastanelerin hepsi deprem izolasyonlu olarak yapılıyor. Tabi bu müthiş bir uygulama e, alanı çıkardı. Hem tabii Türkiye büyük bir ülke, sağlık yatırımları zaten hızlı devam ediyor. Bunun üzerine bir de bu şehir hastaneleri projeleri, çok büyük hastaneler bunlar. Hem özel hem devlet hastanelerini evet, bunlar, kastediyormuş tabii. Bu şehir hastaneleri bildiğimiz kadarıyla, bildiğim kadarıyla işte bir nevi yapışlet devlet sistemiyle evet. yapılacak hastaneler. Onlara da bunun zorunlu olarak uygulanıyor. Dolayısıyla çok büyük bir uygulama alanı çıktı. Bu şu anda da zaten bu proje aşamasında büyük çoğunluğu bir kısmı inşaat aşamasında. Bu konuyu biraz e, e, in, irdeleyip dinleyicilerimizi bu konuda bilgilendirelim diye düşündük. Evet. evet. Öncelikle tabii evet. ki belirttiğiniz <gülüyor> evet. üzere bu Körfez e, Köprüsü'ndeki, evet. İzmit Körfezi Köprüsü'ndeki Olayın hemen arkasından evet. kendini sorumlu hisseden evet. ve intihar eden Japon mühendis olayına evet. biraz değinelim hocam. Tabii son derece farklı anlayışlar, evet. farklı davranış, bizim pek de alışık olmadığımız, yani tabii bunu yüceltecek halimiz yok. Çünkü sonuç olarak bir can kaybıdır. Tabii. Ee, ama sorumluluk duymak açısından e, herhalde e, son derece önemli bir örnek. Değil mi? Ne, ne diyorsunuz? Doğru. Şimdi efendim bu tür kazalar maalesef oluyor. Yani e, e, çok oluşma olasılığı çok düşük bir olay bu tabii. Yani şimdi bugün gazetelerde okudum işte bu ...bunun e, kablonun işte mest, bağlantı. ...mestedine bağlantı noktasındaki... ...bir plakada bir çatlak olduğu... E, ...söyleniyor, ifade ediliyor... ...ne derece doğru bilmiyoruz. E, muhtemelen öyle bir şey olabilir. E, buna benzer kazalar... E, ...her yerde olmuştur. Tabii bunlar her gün yapılan şeyler değil. Bir, Çok büyük inşaatlar bunlar tabii. Bir, orada olacak bir kazanın sonuçları da büyük oluyor. Yani burada olduğu gibi. Ki, ki bu küçük bir kaza yani... Ee, o, o davasa yapıyı düşünürseniz evet. nihayet bir kablonun şey olması. Ama neyse ki ucuz kurtulmuş. Hani o sırada aşağıdan geçen bir gemi vesaire olsaydı tabii e, çok e, Değil mi? kötü sonuçlar doğurabilirdi. Doğru. O evet. bakımdan da şükretmek lazım. Ee, Japonlarla ben çalıştım. Yani hem e, şeyde akademik hayatta hem mühendislik hayatımda çalıştım. Japonlar ...farklı insanlardır. Yani çok ciddi insanlardır. İşlerini çok ciddiye alırlar bir kere. Her işlerini çok titiz yaparlar. Büyük sorumluluk duyarlar. Her yaptığı işten. Herkesin kendi yaptığı işi... ...en iyi yapması mutlaka... şart Onların kültüründe, terbiyelerinde olan bir şey. Ve... E, ...zaten bu nedenledir ki... E, ...etik anlayışları onların... ...yani bir yerde bir sorun olduğunda... ...mutlaka başka birisi suçlamadan o sorunda dahli olan, kabahati olan kişi kendi kendine ortaya çıkar. Bu başka yerde, başka milletlerde pek olan bir şey. Görülür bir yani. hadise yani Japonların değil. Japonların hakikaten yani kendilerine özgü kültürlerinin bir, bir parçası. Ve çok duymuşuzdur yani bir sürü böyle bu, burada direkt işin sorumlusu bir mühendis bu arkadaşımız. Ama yani ee, çok duymuşuzdur. Üst düzey yöneticiler bile kendisiyle direkt ilgisi olmayan aksaklıklardan kazalardan dolayı Japonya'da intihar ettikleri duyulmuş. Evet. Yani, de sanki öyle bir olay hatırlıyorum. Çoktur benim, yani ben bu sorumluluğum. Ben düşün, yani çünkü bu benim sorumluluğum. Nihai sorumlu benim. En yukarıdayım ama benim sorumluluğum bu. Dolayısıyla ben bunu önlemem lazımdı. Önleyemedim. İşte bu Japonların bu, sıfır hata dedikleri değil mi? E, ama bu yani bir mesleki bakımdan titizlik olayı tabii. var ama onunla birlikte bir etik olaydı. Doğru. Yani ikisi zaten bir, birbirini tamamladığı için zaten Japonlar bu denli geliştiler. Yani şeyde. Ama tabii bu işin etik tarafı bu. Yani bunu yapmasa bu arkadaşımız kimse bir şey demez ona muhtemelen. Elbette. Yani Türkiye'de neler neler oluyor bundan çok daha büyük de işte artık şimdi söylemeyelim. Her sene bir sürü kaza oluyor. Maalesef. Evet. Yüzlerce, binlerce insanımız ölüyor. Kim evet. istifa bile etmiyor. Bırakın sen evet. yani yani böyle bir şey yapmasını kimsenin desteklemeyiz yani en sonunda bir, bir insanın yani hayatı mincandır. söz konusu. Elbette. Yani çok da üzüldük bu arkadaşın hiç şüphesiz bütün bütün Türk milleti şu anda yas tutuyor bir anlamda hakikaten bu değerli mühendis arkadaşımızın arkasından. istemeyiz böyle bir şey olmasın tabii ama yani istifa edin beyler yani. Evet yani, var yani ben sorumluyum. Bak yüzlerce maden işçisini sorumluluğu, kaybettik. sorumluluğu üstünü alın ya yani. Evet. Yani. Ee, evet. Eee bol olsun diyelim. Eee bir, yani e, Türkiye'de e, çok etki yaratacağını düşünüyorum. Bugün gazetelerde de e, okuyamadım ama başlıklarını gördüm. E, bu konuyu, e, buradaki etik anlayışı öne çıkaran yazılar vardı. Da, Türk İnşaat Müezi Odası'nın da bir galiba bir mesajı, mesajı vardı. Açıklaması var. Onun açıklaması evet. vardı. Evet. evet. Evet hocam. Evet. Evet. Hakikaten toprağa bol olsun önümüzdeki hafta da e, bu konu üzerinde duracağız. Yani mezlek evet. etiği evet. ne demektir, e, nasıl ele alınması lazım, e, sorumluluk işlenmek nedir? Çünkü evet. koskocaman koltukları dolduruyoruz e, ama o koltukların gereğini gerektiği zaman da yerine getirmiyoruz. İşte biraz önce söylediğim gibi yüzlerce inşaat işçisi kaybediyoruz maden işçisi maden işçisi <gülüyor> sahip ediyoruz. Evet. Burada ortaya çıkıp sorumluluğu üstlenen hiç kimseyle karşılaşmıyoruz. Aksine sorumluluğun ne kadar kendi üstünde olmadığını açıklayan yetkililerle e, ve bakanlarla karşı karşıya kalıyoruz. Evet Maalesef. hocam evet. biz konumuza girelim. Evet. Deprem izolasyonu. Evet. Ee, Açılışta da belirttiğim gibi bu konu e, e, Türkiye'de giderek önem kazanmaya başladı. Ve büyük ölçüde bunun başka uygulamalar da oldu aslında. Hatta bu programda belki defaatle belirtmişizdir. Köprülerde uygulaması oldu. Ee, mesela bize çok yakın hani İstanbullular için Mecidiyeköy Viyadük'ü yıkılan Ali Sami Stadının yanından geçen Boğaz Köprüsü'ne bağlanan bir kilometreye yakın uzunluğu olan e, Viyadük. ...işte geçen senelerde ne zaman bitti? 2000, İki sene, evet, 2013, 2013, 2014. Evet. Ee, o şekilde bu güçlendirildi. Yani sismik izolatörler konularak ayaklara deprem, deprem Güvenliği etkisinden artırıldı. şey oldu. Deprem etkisi azaltıldı. azaltıldı. Yani ve hemen hemen. Sıfıra yakın hale getirildi. Evet, tam deprem döneminde biliyorsunuz bu Atatürk Havalimanında evet. e, dış hatlar evet. e, binası inşa ediliyordu ve çatısına. depremden etkilendi, değil mi Güneyde? Evet. Evet, onun üzerine, onun üzerine çatı altına, onlara yapıldı. da konuldu. Evet, evet. Daha sonra mesela e, Antalya hava Antalya Antalya güçlendirildi. Gökçen. Yeni, yeni yapılan Sabiha Gökçüman o şekilde yapıldı. Evet. Yani izolas, izola, deprem izolasyonu olarak yapıldı. Ee, fakat binalarda e, uygulaması e, bu kadar yaygın değildi. Bu hastaneler e, büyük ölçüde bunu e, geliştirdi. Bu Sağlık Bakanlığı'nın e, uygulaması açısından evet. da son derece önemli. Aslında evet yani e, bir doğru bir Çok doğru, doğru bir karar. Bir karar. Şimdi Amerika'da zaten Kaliforniya'da özellikle yapılan bütün hastaneler böyle yapılır. Yani şey olarak izolasyonlu yapılır. Çünkü e, hastanelerin e, özellikle büyük bir deprem sonrasında dahi. Hatta anında. Anında ve hemen sonrasında e, hizmete devamları için neredeyse bu bir zorunluluk. Aksi takdirde çözemiyorsunuz problemi. Yani daha sağlam yapayım, daha büyük kesitler yapayım çözüm olmuyor. Evet. Yani evet. ameliyatlar devam edecek. Evet. Burada yani neredeyse, neredeyse debrimi duymuyorsunuz. Edecek. Yani ya çok hafif hissediyorsunuz. Hastanelerdeki şimdi efendim e, yapısal hasar önemli. Ama özellikle hastane gibi e, tesislerde yapısal olmayan hasar yapısal hasardan daha önemli. Yani sizin hastane ekipmanlarınız, aletleriniz, edevatlarınız çalışmıyorsa hastanenin bir anlamı yok. Anlamı yok, yok. Evet. Hı? biliyor muyum yani yapısal olmayan hasar bizde pek kavramımızda yok yani mesela bir su borusunun e, patlaması bir hastaneyi çalışmaz hale getirebilir Amerikalıların böyle acı bir tecrübeleri oldu e, 94. E, e, 1900, e, ilk 94. 73'te sanıyorum San Fernando, San Fernando depreminde de. çok önemli bir askeri hastane yıkıldı onun yerine yeni bir hastane yaptılar ee, yıllar sonra çok iyi, gayet iyi vesaire. Fakat yanılmıyorsam 89 yani depreminde da. hastane kullanılmaz hale geldi. Niye biliyor musunuz? Su boruları patladı. Hatta. Her yeri su bastı. <gülüyor> <gülüyor> yani bu kadar basit. Basit. <gülüyor> Yoksa hiçbir şey olmadı. Yani bina yerinde durdu. Bina yerinde, hatta hiç bir hasar görmedi. Ama yani ne yapayım? Sonuçta hastane hastane fonksiyonunu yerine getirmez, getiremez hale geldi. Şimdi bu, bu çok önemli. Hastaneler için demek ki yapısal olmayan hasar e, birinci derecede. Yani fonksiyonunu çünkü kesintisiz gör görmesi gereken, e, yerine getirmesi gereken müesseseler bunlar. O bakımdan çok doğru bir karar. Yani e, kim bu kararı aldıysa, çünkü bir stratejik ve politik bir karar. Yani. Evet. Doğru bir karar. Şimdi tabii onlar nasıl uygulanıyor bunun uygulaması ile ilgili bir takım sorunlarımız da var aslında kolay değil çünkü yeni başlayan bu uygulama ama isterseniz şöyle sistematik bir biçimde gitmek bakımından arkadaşlarımızdan rica edelim bir kere şu yapı izol izolasyon deyince neyi anlıyoruz neyi bunu, bunu nasıl sağlıyoruz yani izolatörler ne kaç cins izolatör var nasıl başlayalım Bahadır'dan başlayalım <gülüyor> Bahadır bu işin Eskilerindendir yani genç ama <gülüyor> ilk uygulamalarından yani. ama bu uygulama da genç bir uygulama genç değil mi <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> onun, onun için kıdemli sayılır yani eskilerden derken aslında çok da eski değil yani bundan beş sene önce yani e 2010 işte. yılında zaten olay <gülüyor> evet, bu zaten olay bu kadar yeni evet evet evet, evet. Ee, önce depremizasyonu nedir Herhalde evet. ondan evet. bahsetmek evet. lazım depremizasyonu ee, Binayla e, zemin arasına konulan e, sismik cihazlarla, depremizatörün sismik cihazlarla yüksek frekanslı yer hareketini e, binaya etkisinden sakınmak. Evet. Yani bir şekilde deprem hareketini binaya e, yansıtmamak. yansıtmamak veya çok çok az şekilde yansıtmak. Çok az şekilde yansıtmak. Evet çok çok evet. az şekilde. Yansıtmak. O etkiyi sönümlendirme. Evet yani. evet. Aynen. Aynen. Evet. Evet. evet izole evet. etmek. Evet. evet kavramı da oradan geliyor evet. zaten. Genel e, bu sismik redatörleri binalara yerleştirerek yapının davranışını tamamen değiştiriyoruz. Aslında bambaşka bir yapı ortaya çıkıyor. E, aslında hatırlarsanız geçmişte ilk bu e, 99 depremi olduğu zaman insanlar şey diyorlardı rayli sistem var. Rayli evet. sistem var. Aslında onlar radyayı kastediyorlar evet, Radye temeli kastediyorlar. Radye temeli radyeyi anlıyorlar da. Yani. Ama aslında bu rayli sistemler şimdi artık hayata geçtiğim bir <gülüyor> evet, şey. Evet. Evet. evet. Ee, deprem izolatörleri de e, şu anda en çok kullanılan deprem izolatörleri iki 2 2 tip. Eee kauçuk olan. Yani bir bakıma araba lastiği gibi düşün. Yani araba lastiğinden üretilen izolatörler. Ee, ve e, sürtünmeye dayalı çalışan iki eğrisel yüzey arasında bir diskin kaymasıyla çalışan sürtümeli sarkaç tipizatörler. Evet. Buna ters sarkaç türü çok ilginç bir patenti var yani. Özel olarak düşünülmüş edilmiş. Çok ilginç bir araç bu. Bilya, bilya tarzı bir şey mi? Tam bilya, bilya değil. Değil. Tam bilya değil. Özel bir yüzey e, Bir eğrisel yüzey, yüzey üzerinde yüzey. hareket eden bir sabit bibilya diye düşündü öyle düşünün. Evet, bir ara sorun var. ile çok az sürtünmesi kontrol edilen çok az sürtünme hiç yok değil ama çok az bunu imalatı çok hassas ve özel olarak yapılması lazım. O şekilde hareket eden ve bu eğri yüzey yüzeyin verdiği e, özellik dolayısıyla zaten izolasyonu sağlayan çok inovatif bir şey. Evet. Çok eski programlardan birinden hatırlıyorum. ...Levent'teki yapı kredi binasının inşaatında da benzer bir teknolojinin kullanıldığına... Yapısal olmayan şeylerde kullanılmış olabilir. Yani orada bir ha. data merkezi falan gibi evet. bir şey varsa... Evet, evet. öyledir. öyledir. Evet. Şimdi bu ayrı bir uygulama. Yani bu uygulama bizim burada konuşacağımız şey binaları için, bina yapısı için. Ama şu şimdi son zamanlarda çok yaygın olmaya başladı... Mesela bu yükseltilmiş döşemeler yapıyoruz işte özellikle bilgisayar işte kabloları vesaire. Evet. Şimdi onları izolasyonlu olarak yapıyorlar. Yani özellikle data center'larda. Kat şeyleri. Yani evet. kat, kat, kat bazında bu işi yapıyoruz. Yani evet. deprem binanıza geliyor ama kat, o kat seviyesinde de. izole ediyorsunuz. Ne izole ediyorsunuz? Üstündeki bilgisayarları, bilgisayarları. Evet. hassas evet. yazı. Evet. Evet. evet. evet. hassas şeyler var. Aletler. Aletler, aletler var. Aletler var. Onlar Evet. Şöyle. Evet. evet. Devam edelim. Ee, Deniz gibi iki tipi var evet. bu izolatörlerin daha çok kullanılan. Hangisi daha çok kullanılıyor genellikle? En eskisi kauçuk esaslı, evet. esaslı olanlar. Bu kauçuk esaslı olanlar yıllarca zaten Japonya'da kullanılmış. Evet. Ee, Ama yalnız kauçuk değil. Bunun içinde çelik e, levhalar var değil mi? Şimdi evet. e, kauçuk esaslı izolatörlerin özelliği şu. E, düşeyde rigidler. Yatayda da e, esnekler. Çok esnek. E, evet. Düşelik işte kauçuk katmanı arasına bir e, çelik plaka. kauçuk katman çelik plaka bir nevi evet. pasta gibi. De, bir nevi pasta evet, gibi. Evet. E, oluşturulan üzerinde de e, çelik plakaları olan bir sistem. Ama daha sonra bir de kurşun çekirdekler eklendi değil mi evet. olaya merkeze? Şimdi izolasyonun iki e, amacı var binalarda yapılan izolasyonun. Birisi yapının davranışını değiştirmek dedik nedir? binalarımızın e, salonun periyotlarını değiştirmek, e, yüksek frekanslı deprem hareketedik. dedik. E, binamızın e, periyodunu yükselterek, yani bir nevi frekansını düşürerek bu yüksek frekanslı deprem hareketinden e, uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Evet. Normalde binalarımız 0.5 saniye, 1 saniye civarında periyotları varken bu izolatörlerle 3 saniye, 3.5 saniye hatta 4 saniyelere çıkıyor. Böylece binaya daha az e, yani deprem yükü geliyor. Çünkü deprem yükü geliyor. Düşük, evet. düşük frekanslı veya tersine yüksek periyotlu ee, olursa binanız o binaya gelen deprem etkisi azalıyor. Evet. Yani deprem enerjisi o frekanslarda çok, çok daha düşük çünkü. O bakımda. Amaç bu yani. Evet. Bir diğer etkisi de, bir de e, evet. sönüm katmak. Sönüm. Aynı zamanda sönüm. Enerji sönümlemek. Yani evet. deprem enerjisini bir şekilde binaya etkimeden sönümleyerek binaya daha az bir deprem enerjisi gelmesini sağlıyorlar. Şimdi e, kağıtçık de iki tipi var daha çok kullanılan. Yüksek sönümlü kağıç izolatör dediğimiz, kağıçın kendi içeriğinden kaynaklı sönüm veren bir de e, izolatörün işte biraz önce bahsettiğiniz gibi ortasına kurşun bir çekirdek evet. yerleştirilerek kurşun, kurşun aracılığıyla enerji sönümleme. Çünkü kurşun çok iyi bir söndürücü. Evet. Çok yüksek. Evet. Allah Allah. Aracılır, evet. Evet. Kurşun Kur, özelliği evet. var. Muazzam enerji yutuyor deformasyonla. Öze, evet. e, özür dilerim araya girdim. Bir de evet. e, Bahadır Bey de biliyordur. E, kurşunun şöyle bir özelliği var. Deformasyon yaptıktan sonra tekrar yere geldiğinde tekrar rikristalize oluyor. Tekrar kristalize olup kompak hale geri dönüyor. Hani hep söylenen evet. oydu. Gitti yani hareket etti defrem sırasında. Kalıcı deformasyon Ka kal olmuyor. Evet. Öyle bir e, kimyasal ya da ne bileyim moleküler yapısı Tam var. bir yapısı var. Aynen, Aynen öyle. Aynen evet. evet. evet. Bahadırım. Ee kavçuk izolatörler bu şekilde evet. ve daha çok dediğim gibi Japonya'da kullanmaya başlamış. En eski e, Ama Türkiye'de de kullanıldı. Yani. Türkiye'de de Haliye'de kullanılıyor. Tabii tabii, tabii kullanılıyor. Evet. Ama e, bu zamana kadar test edilmiş, en çok test edilmiş izolatör aslında. Çünkü evet. yıllarca kullanılmış. Depremler atlatmış. Görülmüş. E, Sürtünmeli sarkaç izolatörlerin tarihi birazcık daha yakın. E, çok sık kullanılmaya başlandı. E, aslında e, o tabii bir e, Bugün de o izolatörleri imal eden firmanın sahibi olan bir kişinin evet, patentiyle patent. evet, evet, ortaya çıkmış. Evet. Yanılmıyorsam Buffalo'da değil mi? Bir doktora çalışması, çalışması sırasında. Evet. Ben o Bey'le tanışmıştım. Buraya gelmişti çünkü. Yani çok ilginç bir hikayesi evet. de var. Doktor, bir doktora yani tezinin sonuçları. Bir doktora tezi, tezinde bunu icat ediyor. Bu <gülüyor> aleti bu arkadaş ve daha sonra patentini alıyor ve ticari olarak bu uygulama ve Hala da devam ediyor. Şimdi İnovasyonu arkadaşlar devam ediyor. bahsedebilirler. yani Çeşitli şimdi yeni versiyonları çıkıyor. Çıkmaya yeni yeni patentler şey oluyor. Ve giderek yaygın evet. kullanılıyor. Evet. Ben araya giriyorum. Kusura bakma. Çok çok hocam. Ee, Tamamlama bağlamında. <gülüyor> Kesinlikle. Evet. Evet. Ee, bu sürtümeli sarkaç tip izolatörlerin aslında davranışı çok basit. Yani evet. Sadece geometriye dayanan bir davranış var. Çünkü e, bir eğrisel yüzey arasında giden bir plaka. Bu eğrisel olmasının sebebi tamamen ee, deprem oldu, bir deplasman yaptı, e, geri gelmesi lazım. Kauçuk kendi kendini geri çekiyor. Fakat bu nasıl geri gelecek? Eğer eğrisel olursa yukarı yükselen bina zaten kendi düşey ağırlığı ve eğrisel yüzeyin verdiği geri çekim kuvvetiyle tekrardan tekrar merkezleniyor. Eski yerine geliyor. Eski yerine geliyor. amaç tamamen bundan kaynaklanıyor. Sürtünme de. Orada oluşan sürtünmeyle de işte biraz önce nasıl kağıt yükselatörde ortadaki kurşun çekirdek enerji sönümlüyorsa... ...burada da sürtünmeden dolayı, ısınmadan ve sürtünmeden dolayı bir enerji sönümleme oluyor. Binaya böylece daha az deprem yükü gelme, geliyor. Evet, evet. yani e, işte senelerden beri konuşulur. E, betonunu daha fazla, çeliğini daha fazla koysaydı e, depreme mukavemeti artardı... Ee, Sözlerini... Binanın deprem mukavemeti artar. Fakat evet. binanın içindeki dediğimiz gibi... ...yapısal olmayan elemanları koruyamazsınız. Evet. Yani biz bazı örnekler gördük Amerika'da. Ee, bina depreme dayanıklı olarak inşa edilmiş. Hatta güvenlik faktörü bir buçuk olarak alın. Yani bütün deprem yüklerini bir buçuk kat... ...tasarım depremini bir buçuk kat arttırmışlar ve... ...gayet kale gibi bir bina inşa etmişler. Dıştan baktığınız zaman depremden sonra binada hiçbir şey yok. Ama içeriye giriyorsunuz. Bütün asma tavanlar inmiş. Darmadan. Her yer darmadağın olmuş. Bundan önüne geçemiyorsunuz. Bundan önüne geçmenizin tek yolu deprem izolasyonu. Evet. evet. Yani o e, gelen şiddeti... kullanmadın da Hastanede kullanmadığında işte esprisi buradan evet. kaynaklanıyor. Yani şiddeti evet. bir türlü sönümlendireceksiniz. Evet. Evet. Çünkü o, yani... yani kuvvetli yaparsanız yine o enerji geliyor binaya. Evet. Ama tamam evet. dayanıyor. Ama yani e, bina dayanıyor. <gülüyor> sonuç olarak kendisi dayanıyor. <gülüyor> evet. evet. Peki şimdi bu o, yani ikinci tür e, şeylerin ters sarkaç diyoruz değil evet. mi? Türkçe'de öyle mi? sarkaç. Sürtünmeli evet. sarkaç, evet. Onun bir özelliği de e, eksenel kuvvete, yani düşey evet. do aslında bunlar evet. yatay evet. kuvvete, deprem kuvvetleri yataydır. Esas da olay. Fakat tabii düşey olarak da binanın ağırlığını Hı. taşımak durumundalar. Çünkü tabii. kolonların veya perdelerin altına konuyor bunlar. Yani düşey yükü de taşımak durumundalar. Yani bir temel yapıyorsunuz sonra bunları yerleştiriyorsunuz onun Siz üzerine kolonlarınızı de. ve perdelerinizi yani düşey elemanlarınızı inşa ediyorsunuz Dolayısıyla e, bunların düşey elemanlardan aktarılan eksenel kuvvet dediğimiz bizim yani düşey kuvvetler var şimdi bu e, sürtünmelis ters sarkaç e, elemanları bu daha yüksek normal kuvvet eksenel kuvvet taşıyabiliyorlar Evet ...lastik izolatörlere göre değil evet, mi? Evet, kesinlikle hocam. Bir tercih edilme nedeni de yahut giderek yaygınlaşması bunların son zamanlardaki Türkiye'deki uygulamalar da anladığım kadarıyla evet. öyle. önemli en nedeni bu. En büyük nedenlerden bir tanesi bu olmakla beraber bir de bizim inşaat mühendisleri e, yapı tasarlarken... İstediğimiz olay, bize derslerde de anlattığınız gibi ağırlık merkeziyle, binanın ağırlık merkeziyle, rejitlik merkezinin çakışması. Böylece evet. burulma olmaması. Evet, bu bir teknik bir tabir ama evet, evet. binada burulma evet. olur çünkü. onun Evet, evet şimdi evet. E, kavuşuk izolatörlerde bu burulma olmamasını sağlamanız için özel bir çalışma yapmanız lazım. Binanın o kadar bir kısmına, kolay değil o. Evet, evet. daha rejit, bir kısmına daha yumuşak izolatörler koyarak uğraşmanız lazım. Sürtümelis arkadaşların kendi özelliği sayesinde zaten e, daha çok e, eksenel yükten bahsediyorum. Eksenel yük olan, daha çok düşe yük olan yerlerde daha rijit izolatörler oluşuyor. Evet. Dolayısıyla ağırlık merkezi ile rijitlik merkezi her zaman çakışıyor. Evet. Dolayısıyla bir burulma olmuyor veya çok minimal çok bir şekilde oluyor. oluyor. Çok az evet. oluyor. Evet. Bir artısı da bu. Bir avantajı da o. Evet. Ee, evet. Ama e, ikisinin de birbirine karşı artıları ve eksileri var. Evet. Ee, burada önemli olan e, projelendiren mühendisin e, çevre koşullarına, projenin e, mimari projesine göre, kullanım amacına göre hangisi daha uygunsa buna karar verip buna göre projelendirmesi. Onun mühendislik problemlerini Bilmiyorum. ayrıca konuşacağız. Evet. Evet. evet. Şimdi teşekkürler bu e, giriş bilgisi için. Şimdi Cüneyt'e soralım. Türkiye'deki bu hastane uygulamaları konusunda sen bir genel bir e, resim çizebilir misin? Mesela şu anda kaç Bilmiyorum. tane hastane? Takriben kesin olmasa bile. Bir sayı. Bu şekilde yapılıyor Veya yapılacak veya projeler var Vesaire Onu senden alalım Peki 2013 yılının başında Sağlık Bakanlığı Bir genelge yayınladı Bu genelge kapsamında şöyle bir ifade var Birinci ve derece deprem bölgelerinde Türkiye'de yüz yatağın üstündeki Kapasitedeki hastanelerin hepsi deprem izolasyonunu Tasarlanması gerektiğini söylüyor Hatta bunun içinde bir e, teknik, bir döküm ek olarak tanımlanmış durumda. Uyulacak kurallar, evet. kriterler. Evet. E, 2013 itibariyle bu, sizin de söylediğiniz gibi bu uygulamalar arttı. E, benim bilgim dahilindeki, yalnızsam Bahadır Beyli de beni düzelsin. Yaklaşık 25 civar, 25-30 civar hastanenin, şehir hastanesi diyebileceğimiz boyuttaki hastanenin tasarımı devam ediyor. Bazıları tasarımı bitti, inşaatları devam ediyor. Bu şehir hastanesi deyince yapıştır devlet usulüyle yapılan, evet, yapılan, öz, öz, yapılacak olan hastane kamu, kamu özel ortaklığı ortaklığı tamam. projesi kapsamında tamam. özel sektördeki kişileri Ama sadece onlara uygulanmıyor. Yani devletin kendi yaptığı hastanelerde daha de dahil Çünkü Sağlık Bakanlığının iki evet. birimi var. Bir kendisi yatırım tamam. yapan bir birim var. Bir de bu tarz bir şekilde özel hatta, sektörle. Hatta hatta bir de şimdi e, proje e, İstanbul proje e, koordinasyon, koordinasyon biriminin, biriminin yani, İPEK. İş yaptığı e, yeni hastaneler İstanbul'da var. mesela üç tane, değil mi? Dört, dört, dört tane aslında. hastane var. Evet. Onlarda da aynı sistem uygulanıyor. Evet. Yani evet, istisnasız öyle. neredeyse bütün Üçün yeni hastanelerde Yap, yapılmıyor. E, bu özel sektör e, res, e, devlet işbirliğiyle yaklaşık olarak 25 civar hastane var. E, uygulamaları yak, e, birkaç tanesinin uygulaması başladı, diğerlerinin çoğu proje aşamasında. E, İstanbul özelinde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi PKB bir içinde Ok Meydanı, Kartal, Göztepe hastaneleri bölüm bölüm yıkılıp tekrar yapılacak ve izolatörlü olarak yapılacak. mevcut binalar, binalar yeniden, yeniden yapılacak. yapılacak. Evet. Maltepe başı büyükte ise yine yanlışsan Vahdettin düzelsin. Dünyanın en büyük izolatörlü güçlendirme projesi yapılıyor. O yıkılmadan, yıkılmadan yani kolonlar kolonlar yapılıyor. kesilerek aralarına izolatör yerleştiriliyor. Izolatör konuyor. Bu uygulama da yapıldı Türkiye'de. Mesela ben şey Antalya Havalimanı evet. çok da güzel oldu. Ben ben dün ben dün çok, şantiyedeydim. Evet. Evet. Şu anda izolatörler yerleştirilmeye başlandı. Evet. Ee, zaten tasarımcısı da hemen yanımda duruyor. Bütün evet. tasarım yapan onu, Bahadır. Onu Bahadır <gülüyor> tasarım yapmıştı. Evet. Çok güzel. Evet. Şu anda e, bu hangi hastanedir? Marmara'da, karşıda Maltepe'de, başı büyük hastanesi var. Marmara'da. Suriye Paşa'nın evet. hemen. Evet. Hemen yanında. Evet. İlginç bir hikayesi Yok, var. Çok büyük, büyük, büyük, büyük bir hastane. ilginç bir hikayesi var. Büyük değil ki ben bir de sanatoryum vardı. Yo, yo, başı yo. büyük Evet evet. evet. Ona ya bir... yakın ama değil mi? Evet evet, evet. yan yanalar. Yan 1991 mi? yılına bitmiş yanlış evet. biniyorsa minşaat ama ne yazık ki çeşitli nedenlerden dolayı daha bir tane hasta bakamamışlar orada. Çünkü güçlendirilmiş tekrar yapılmış falan. Evet. Hiç hizmete girmemiş. Hiç hizmete yani. girmemiş hastane. Şu anda evet. inşallah. 1991'de de... yapımı bitiyor. Evet, evet. ama hizmete giremiyor. Değişik bir durum söz konusu. Şu anda da siz de görmüşsünüz E5'te işte Kartal Hastanesi, evet, Ok Meydan Hastanesi ve Göztepe Hastanesi tekrar izolatörlü olarak yapılacak. Şimdi bunlar proje aşamasında mı? Şöyle, bir kısmı... BPK, bu söylediğim hastaneler uygulama aşamasında. Uygulama aşamasında. Testleri yeni bitti. İşte Mayıs itibariyle izolatörler inşaat alanına gelecek ve bu yıl sonuna doğru da izolatörler yerleştirmeye başlanacak. Hı. Şu şu aşamada dünyada Türkiye Deprem izolasyonu uygulamasında bir numara. Çünkü inanılmaz. Bu bir, evet, bu inanılmaz nedenle. bir talep var. Bütün üreticilerin ...göz bebeği Türkiye. Evet. Şu anda inanılmaz bir talep bir rekabet var. Ben size şöyle ufak rakamlar vereyim. Bu hastane 3 3 4 hastanenin toplamı 2500 izolatör falan. Şimdi 2500 izolatör inanılmaz bir rakamdır. ...nedir bunun için mesela bu. mali portresi 2500 izolatör için. Ya yani şöyle söyleyeyim bu ne diyeyim Bahadır lütfen düzelsin yanlış şey verirsem. Yaklaşık 100 milyon dolardan bahsediyoruz. Evet. Ciddi bir ekonomi. Değil mi tabii, hocam? Tabii. Yani 100 milyon maalesef mülteşin hakan bekliyorum. Evet şu anda. Üre, e, bu arada siz belki sormadan ben söyleyeyim. Üreticilerin hepsi yabancı. Türkiye'de üretim yapılmıyor. Evet. Evet. bütün patent, Zaten patentle korunuyor bazı şeyler. Evet, evet. E, e, şu aşamada toparlamak gerekirse Türkiye'de yaklaşık 25 tane hastanenin tasarımı devam ediyor izolatörlü olarak. E, önümüzdeki yıllarda da uygunlara geçecektir. Ve şu, şu aşamada da bizler e, umuyoruz ki ...bu uygulama hastanenin dışında... ...başka önemli yapılara da uygulansın. Evet. evet. evet. Ee, müzik zamanımız geldi Umarımız değil mi hocam? Geldi. Evet. evet. Ee, bugün İtalyanca çalıyoruz. Evet. Ne evet. çaldığımızı bilmiyoruz ama... ...Bahadır <gülüyor> arkadaşımızın... Evet. E... evet. Bahadır'ın İtalyan... E... Ne de Frank Bafon yerine İtalyanca'da da bir şey var mı? <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, Yedir, evet, İtalyan tarzına ya, uygun olarak aramızdaki en İtalyan, <gülüyor> <tarzı>. <gülüyor> İtalyan geçmişine diye <gülüyor> İtalyan geçmişine. Evet, evet. dinliyoruz. Un macaco senza storia dice lei di lui che gli manca la memoria in fondo ai guanti bui ma il suo sguardo è una veranda Tempo al tempo e lo vedrai che si adenta nella giungla. No, non incontrarlo mai. da da da da da da da da da da. Altyazı Applausi per mai Sono tutti per amore non incontrarlo mai Stava lì nel suo sorriso a guardar passare i tram a pista da elefanti spesa sopra al macadam Açık Radyo'dayız. 94.9'da Altın Saatler programındayız. ikinci bölümdeyiz. Bugünkü konuklarımız inşaat ve deprem mühendisi iki arkadaşımız... ...Doktor Cüneyt Düzün ve Doktor Oğuz Bahadır Şa'dan... ...Nuray Aydınoğlu hocamızla birlikte bugünkü programı sunuyoruz. Evet hocam. Evet. E, deprem izolasyonu konusunu e, irdeliyoruz. E, arada arkadaşlarım beni uyardılar... E, ağzımdan da kaçmamış. Hep deprem izolasyonu diyorum. Bunu İngilizce'de base isolation diye bu iş başladı. Base temel demek. Taban demek. Taban izolasyonu falan. Şimdi e, Bahadır anlatıyor. bir e, Vakıf Üniversitesi'nde bir ders açmasını istemişler. E, o da peki demiş. Ama e, dersin adını onlar koymuşlar. Taban izolasyonu diye. Seçme taban bir yapacağım. ders. <gülüyor> Taban izolasyonu deyince hiçbir öğrenci seçmemiş. Çünkü taban izolasyonu diye su izolasyonu bile anlatarım. <gülüyor> Güzel bir espri. <gülüyor> <gülüyor> Çatı izolasyonu deyince <gülüyor> de izocamı diyoruz değil mi? Onun için deprem izolasyonu diyoruz. Yani Tabanda olabilir doğru. Yani yeni yapılarda tabanda yapıyoruz ama mesela bazen de tabanda yapmıyoruz. Kolonun üstünde mesela Yeşilköy Hava Almanı'ndaki gibi. gibi öyle uygulamalar da var. Veya işte kolonlar bazen ortasından kesiliyor. Yani özellikle güçlendirme amacıyla yapılan izolasyon uygulamalarında vesaire. Ama yeni yapılarda tabii pratik olan yani o, bir temel yapılıyor. Temelin üzerine bu şeyler monte ediliyor. Bu izolatörler ondan sonra bina onun üzerinde kolonlar, perdelerin üzerine çıkıyor. Şimdi tabii bu hastanelerden bahsettik ama bu konu yani... E, giderek e, tabi binalara ve diğer e, yapılara da e, şey olursa daha iyi olacağı görünüyor. Yani dediğim gibi e, Türkiye'de de sınırlı olmakla birlikte dünyada da e, sınırlı ama giderek artan köprülerde uygulama var. Endüstriyel tesislerde uygulama var. Dediğiniz gibi Olur, işte Viyadük, Mecdiye Viyadüğü'nde uygulama başka, başka uygulamalar da var. Şimdi konutlar tabi en büyük potansiyel. Konutlarda yani en büyük kullanım alanı. Konutlarda tabii daha sınırlı. Çünkü e, bunun çeşitli nedenleri var. Bir, bilinmeyen bir şey. Bu bir ilave masraf diye düşünülüyor. Halbuki bu ilave masraf değil aslında. Akıllıca dizayn edilirse sizi bilakis ekonomi sağlayacak bir şey. Yani. Büyük ölçüde bu işin tabii mühendisliği de önemli e, önemli. Ve Türkiye'de bu konu yeni geliştiği için bu konuda gelişmiş bir mühendislik uygulamanız da yok. Birazdan onu arkadaşlara soracağım. Evet. Ee, şimdi meseleye bir de şu açıdan bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Bakın şöyle bir örnek vereyim. Şimdi 2011'de Yeni Zelanda'da Christchurch denilen kentte, bir kentte bir deprem oldu. Hatırlar belki dinleyicilerimiz. Büyük bir deprem. Aslında Yeni Zelanda küçük bir ulusluğu. 2,5 milyon civarında şey var ama çok gelişmiş bir Ulusu. Ve deprem mühendisliği konusunda özellikle e, yani çok aktif bir deprem e, bölgesinde yaşıyorlar. Etrafları dolu O iki adanın. E, çok gelişmiş deprem mühendisliği gerek üniversitede gerek uygulamada. Fakat muazzam hasar oldu şeyde. Bir alışveriş şöyle, merkezi çöktü değil mi? Şöyle. Değordun. Şöyle. Hasar oldu diyorum ama şöyle söyleyeyim. Yani yönetmeliklerimiz bizim. Şu andaki bizim yönetmeliklerimiz can güvenliği Performans hedefine göre e, tasarlamamızı öngörüyor binaları nedir bu? Yani depremde büyük bir depremde, işte Kastamonu'da olan gibi bir depremde veya bizim Marmara depreminde de. Benim canım kurtulsun bina, binalar ne yapalım? Yani icabında yıkarım ben bu binayı. Yeter ki can kaybı. Hasar olabilir ha. binalarda. ...mesela bu açıdan bakarsak... ...biz 99 depreminde başarılı olamadık... ...çünkü 20 bine yakın insanımız öldü. Öldürdük. öldürdük diyorum. Evet. Yani... E, ...bunu mahsus söylüyorum. <gülüyor> Biraz sorumluluk... ...Japon... E, ...merhum Japona referans verelim burada. Meslektaşa. Meslektaşa. Evet. E, <gülüyor> e, peki, güzel. Ama... E, ...giderek... Yaptığımız yatırımlar artıyor, binalarımız büyüyor. Bütün dünya zenginleşiyor. Şehirleşme bütün dünyada artıyor. Dolayısıyla riskiniz, maddi riskiniz de artıyor. Şimdi bakın ne oldu Crash Church'te? Crash Church'te yapıların hemen hemen tamamı bir iki tane yıkılan ve can kaybına, çok az can kaybı oldu bir kere, kaç kişi olduğunu hatırlamıyorum ama çok çok az. Yani can güvenliği hedefi sağlandı. Evet tamam. O halde mesele yok. E, iyi güzel ama Bütün şehri neredeyse yeniliyorlar. Yani güçlendirmek fizibil olmadı. Yıkıp yeni baştan yapacaklar ve masraf ne biliyor musunuz? Zaten küçücük bir ülke. Yeni Zelanda ekonomisinin 2/3'ünü buna harcamak gerekiyor. Tam nüfusunu bilmiyorum şehrin ama çok büyük bir şehir değil. De ama. Evet, çok büyük bir şey. ama yani e, düşünün yani şimdi ülke ekonomisine katk etkisi yani e şimdi yani biz tabii bunları irdelemiyoruz ama bizim 99 depreminin Türk ekonomisine zaten o sırada çok kötüydü ekonomik bir de o üstüne geldi. Yarın öbür gün Allah göstermesin bir İstanbul depremi olduktan sonra ne olacak Türk ekonomisi? Yani bunlar bunlar bir şeyler. Bunların hesabını kitabını tahminlerini yaptık vakti zamanında. Ama unutuldu bir kenara kondu dosyalarda duruyor. Evet. Şimdi bu izorasyon meselesi... ...yani şunu demek istiyorum... bizim can... 185 kişi hayatını kaybetmiş evet, hocam. Bir şey değil yani o evet. depremi çansında. Yani binlerce, on binlerce kişiyi öldürebilecek... ...bir deprem. Büyüklükte bir deprem. Evet. Evet. 6.3 evet. büyüklüğünde. Evet. Ve yani zemin koşulları ve depremin... ...kendi özelliği ve çok yakın olması... ...yani yalnız şey, mayatüt şey, önemli değil. Evet. Ee, şimdi... Şu ortaya çıkıyor. Yani bizim bu can güvenliği performans hedefiyle yetinmememiz lazım artık. Yani çünkü işte bu çocuk örneği. Yani peki tamam 185 kişi. Allah rahmet etsin. Az değil insan ama yani yine de şehrin nüfusuna göre ufak bir rakam. Binler on binler değil. E güzel. Hedef sağlanmış sayılabilir. Ama maddi bakımdan çok büyük kayıp var. O nedenle bizim... ...hasar görmeyecek veya... ...hemen hemen hiç hasar görmeyecek... ...binaları yapmamız lazım. İşte bu deprem izorasyonu bunun... ...en iyi ve en kolay... ...aracı. Bu bakımdan... ...bunu hastanelerde... ...başlaması iyi ama hastaneler dediğimiz gibi... ...operasyon dolayısıyla... ...bir zorunluluk. Ama evet bugün... ...benim evim hasar görse... ...ben işte çıkarım çadırda otururum... ...idare ederim falan filan denebilirim. E yani... Hiçbir şey olmasa, bir büyük depremde bile ben evimde rahat rahat otursam bir şey sonuçta da hiçbir yerde bir hasar olmasa veya minimal hasar olsa fena mı? ha bunun için bir ekstra bir şey ne ödeyeceğim? Ödeyecek miyim, ödemeyecek miyim? Bu işler bunları nasıl realize edebiliriz? Bu şimdi gündeme gelen konu bu. Bir de bu izolasyon dışında bu söndürücüler var bu yani bir takım ee, özel araçlarla enerji yutma. Deprem izolasyonuna benzer ama tamam aynı şey değil. Onu tamamlayan bir şey. O ikisini beraber kullanarak şimdi bütün dünya bunu tartışıyor. Özellikle bu Christchurch depremi çok büyük bir uyarıcı oldu. Yani biz ne yapıyoruz? Yani can güvenliğini sağlıyoruz ama ekonomi gidiyor. Yani kolay az buz değil. Ben yani Artık zenginleşti. Bütün toplumlar zenginleşti. Yüz sene evvel ki dünya değil bu. Kentsel gelişim o noktaya geldi ki kayıplarımız, risklerimiz çok arttı. Şimdi bu açıdan şu, şu arkadaşların da görüşlerini alalım. Çok ufak bir ekleme yapım, evet. yapmak için. Ve bildiğiniz gibi e, ülkemizde kentsel dönüşüm uygulamaları hızla devam ediyor. Devam ediyor Türkiye'de, evet. İstanbul'da da devam ediyor. Evet. Şu anda aynı felsefeyle daha büyük maddi yatırımlar yapılıyor deprem felsefesiyle. Yine e, binalar aynı mantıkla çözülüyor. yani Aynı mantıkla tasarlanıyor. Yine can güvenliğiyle yapılıyor. Yine aynı risk var aslında. Yine evet. o, o kadar büyük yatırımlar yapıyorsunuz. İşte Bağdat Caddesi'nde metrekaresini 3-5 bin dolara sat, aldığınız binanın hasar görmesi kaçınılmaz depremden evet. sonra. Kul, Kullanılıp kullanılmayacağı da hani hocam düzelsin beni yalnızsa o bile belli bir oranda soru işareti. Siz bu kadar büyük yatırımlar yapıp bu kadar para verdiğiniz bir şeyden bunu tatmin bu kadar performans tatmin etmiyor etmemelidir diye düşünüyorum. Bu nedenle konutlarda da aslında iyi bir uygulama alanı olabilir. Çok güzel. Şimdi vaktimiz tabii hızla gidiyor. <gülüyor> Son evet, evet, kısmında şunu konuşalım. İyi güzel. Ben buna bunu... bir şey ekleyebilir <gülüyor> miyim hocam? Biraz evet, önce tabii, bahsettik buyurun. İstanbul proje koordinasyon birimi. Evet. Bugüne kadar çok ciddi rakamda. Ee, ...okulun yeniden güçlendirmesini gerçekleştirdi. Evet. Ve hala bu faaliyet devam ediyor. Ee, e, Okullar da aynı şekilde. Yani okullarda da... Okullarda da yapılabilir. E, bunun tabii. yapılması, tabii. kamu binalarında bunun tabii, tabii. yapılması. Bu her yerde yapılabilir. Evet, beni şaşırtan nokta... ...evet, e, hastaneler son derece önemli. E, ama e, aynı ülkede bir bakanlığın aldığı kararı... Ee, örneğin Şehircilik Bakanlığı almıyor yani şimdi şöyle güzel bir soru tabi bakın şunu unutmayalım Sağlık Bakanlığı büyük ölçüde bir iki istisnası hariç yeni binalar için bunu yapıyor evet. e mevcut vücut binalarda bu işi yapmak mümkün ve yapılıyor işte birkaç ama kolay değil şimdi zaten hiç oraya geldik galiba bu işi kim yapacak nasıl yapacak bu işin mühendisliği kim mühendisliğini kim yapacak tatbikatını kim yapacak Şimdi şöyle bir şey yaparak gireyim. Bakın bu programlarda ben kafa ütülüyorum bir yerde hep aynı şeyleri söylüyor. söylüyor. Bu memlekette doğru düz mühendislik yapılmıyor, doğru düz inşaat yapılmıyor, doğru düz müteahhitlik yapılmıyor. Bırak. Şimdi bunlar yüksek teknoloji e, uygulamaları. Yani böyle herkesin, her baba yiğidin ben yaparım diyeceği bir şey değil. Değil tabii. Bunun dizaynı da öyle, uygulaması da öyle. Çok şey ama e, biraz öyle. Yani inşaat mühendisliği aslında kaba bir meslektir. İşte işçisi de en e, vasıfsız, vasıfsız işçiyi, işçiyi çalıştırabiliyorsunuz. Ama burada yapamazsınız. Bunlar bunlar yüksek teknoloji ürünleri. Kendine göre inşaatın kendi içinde İçindeki. yüksek teknolojisi. Evet. Şimdi o konuyu biraz arkadaşlarla tartışalım. Şimdi arkadaşlar bu konunun öncüleri Türkiye'de. Dediğim gibi yani Bahadır işte beş sene falan dedi ama zaten bütün dünyada da çok yeni bu konu. Anlatabiliyor muyum? Peki Türkiye'de bu işi nasıl yapacağız? Şimdi mesela e, biz bunu yönetmeliğe de koyduk fakat en önemli sorunlarımızdan biri bu iş kontrolsüz yapılmaz. E, Türkiye'de doğru bir yapı denetim sistemimiz yok. E, bunu ne yapacağız? Bu daha da sofistike bir iş, daha yüksek teknoloji bir iş. Şimdi e, belki daha önceki programlarımızda da şey yaptık. Giderek başka alanlarda da mesela yeni deprem yönetmeliğinde daha modern yöntemler, analiz yöntemleri, hesap tasarım yöntemleri kullanıyoruz. Bunları bugünkü yapı denetim sistemiyle kontrol etmek de mümkün değil. E şimdi yüksek teknolojiyi kullanmak bir yerden sonra bilinçsiz kullanırsanız bu sefer tehlikeli olmaya başlar. yani Yanlış yaparsınız. Yanlış yapınca da mesela ya bu bir alanda riski. bir yanlış yaparsanız çok kötü tehlikeli sonuçlar varırsınız. Bu konuyu Bahadır senden başlayalım. Ne düşünüyorsun? E, nereye gitmemiz lazım? Şu andaki durumumuz ne? Ne yapmamız lazım? Bir kere riski şöyle açıklamak istiyorum önce. Ee, normal bir bina tasarımı yaparken e, yapılacak bir hata bir şekilde bina kendi kendini onu telafi ediyor. İşte Redundance denimiz evet. binada bir geri dağılmıyor. Bir kolonda bir yanlış bir tasarım, zayıf bir tasarım varsa oradaki yük başka yerlere dağılıyor. Bir şekilde depremde e, bina Deprem ayakta durabiliyor. Toparlıyor. toparlıyor evet. Ama bu izolasyon sistemi e, bambaşka bir sistem. Binanın dediğim gibi davranışını tamamen değiştiriyorsunuz. E, i̇zolasyon sistemindeki hata çok katastrofi olur, çok e, kötü sonuçlara evet. yol açabilir. Ya iyi bir şey ama. İyi bir şey dikkatsiz ama dikkatsiz yapılırsa tehlikeli lazım. de olabilir. Maalesef Hı -hı. Türkiye'de biz nasıl e, işte cep telefonu çıktığı zaman herkes ilk çıkan cep telefonu almaya çalışır. Aslında mühendislik de bu şekilde. E, bu çıktı, şimdi herkes e, bu işte ben dahil bu işi cahil olmaya çalışıyor ve e, ben yaparım diyerek bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama. ...ne yaptıklarını çok farkında değer. Çünkü mentalite tamamen değişik. Bu zamana kadar yıllarca bize öğretilenden... ...çok daha farklı bir mentaliteyle çalışıyor bu sistemler. Ee, dolayısıyla bu konuda gerçekten de... ...uzman kişilerin çalışması lazım. Ve e, yapılan projeleri... ...mutlaka denetlenmesi lazım. Türkiye'de denetim mekanizması yok. Amerika'da bu işi yaptığınız zaman... E, ...zaten yapan kişiler professional engineerler. Yani profesyonel mühendisler. Yetkin mühendisler Türkçesiyle. <gülüyor> Yetkin mühendisler. Ve evet. aynı zamanda da bunların yaptığı işleri kontrol eden... Bağımsız kontrol heyetleri var. Yani bir e, tamamen bu işten bağımsız profesyonel insanlar e, yapılan projeleri denetliyorlar ve e, parasını e, inşaat sahibinin, mal sahibinin ver, ödemediği. diyor Aynen. <gülüyor> aynen, aynen. E, fakat Türkiye'de bu yok. E, dolayısıyla Maalesef. öncelikle eğitimi e, bu işin eğitimine önem vermeliyiz. Üniversitelerde eğitimini. Belki e, odaların vereceği eğitimler. E, biz mesela Depremizasyon Derneği diye bir dernek var. Ee, bu derneğin yönetim kurulundayım ben genel sekreterini yapıyorum. Amacımız bu depremizasyonun farkındalığını farkındalık yarattırmak. Yani eğitimler de eğitimler vermeye eğitimler başladınız veriyorum. değil Tabii mi? Tabii vermeye evet. başladık. Seminerler ha. yapmaya başladık. İnsanlara bir şeyleri öğretmeye çalışıyoruz. İlk öncelik bu. Ama ha. onun dışında dediğim gibi bir kontrol mekanizması mutlaka olması lazım. E şimdi zaten artık bakın bu ben bunu hep söyleyeyim. Şimdi yüksek binalarda da aynı sorunumuz var. Yüksek binalarda bir anlamda yüksek teknoloji ürünü. Yani normal binalara ...binaları esas alırsanız, referans alırsanız. Şimdi yeni yönetmelik e, bağlamında... ...hatta yani cuma günü, günü toplantımız var... Bunu ...bu konuyu konuş. Öyle mi? Evet, yani çok konuştuk da bir daha konuşacağız. Hı -hı. E, yani bu özel kontrol mekanizması... ...bağımsız kontrol mekanizması diyoruz. Ben öyle bir isim koyduk. E, yani bu normal yapı denetim sisteminin de biraz üstünde... ...bu özel yapılara... Yönelik biraz önce Bahadır'ın tarif ettiği anlamda bir sistemin olması gerektiğini biz deprem yönetmeliğine yazacağız. Ama ne? Bu teknik bir zorunluluk olduğu için yazacağız. Biz teknik adamız. Peki bunu devlet implemente edebilecek mi? Uygulaması. Problem orada. Şimdi e, bazıları diyor ki siz yazmayın bunu. Nasıl olsa devlet yap yapamaz bunu. Türkiye Cumhuriyeti bunu. <gülüyor> <gülüyor> Yok diyoruz biz yazarız. Bizim sorumluluğumuz bunu yazmak. <gülüyor> o yapmazsa suç onda olur. Tamam yani yarın öbür gün çıkar çünkü bunun şeyi çıkmadı mı zaten çıktı yani tabi bu, bu insanları bu kadar insan depremlerde öldürdük Defalarca diyorum kasten çıkmaya diyorum. da devam ediyor öldürdük evet. diyorum yani işte sebebi bu yani yani bu bu umursamazlık evet ee, bu tarafı çok önemli bir de maliyet konusunu evet, konuşalım bir mı de hocam? maliyet konusunu konuşalım. Güneyt evet. sen bir konuda bir şeyler söyle. Evet işin teknik evet. boyutunun yanında en çok sorulan soru da işte bunların maliyeti nedir? Aslında maliyetleri getirdikleri deprem güvenliği düşünüldüğünde çok düşük. Evet. Hatta bizim elimizde gerçek bir uygulama var. Bu yap, işte hep konuştuğumuz bunun yaygınlaştırılması ilk olarak konutlarda yapılabilir. Bu çok uygun bir alandır dediğimizde Türkiye'de bir tane deprem izolasyonu yapılmış konut binası var. Onun gerçek rakamlarıyla konuşursak bulunduğu konumdan dolayı o yaklaşık %10 civarındaydı. 10-12 civarındaydı Artış. artışı maliyet. Ancak özellikle Arsa paylarının, arsa maliyetlerinin çok yüksek olduğu alanlarda düşünürseniz, bu yaklaşık bu, bu füziyblete de yapıldı. Bu yaklaşık yüzde üçlere geliyor. Evet. Bu yüzde üç dediğiniz rakam, yani tüm inşaat maliyeti içerisinde artış olarak düşündüğünüz rakam kabul edilebilir. Getirdiği deprem güvenliği ve deprem performansı düşündüğünde çok rasyonel bir rakam. Bakın, bu, bu şimdi e, satış fiyatlarını düşünelim, dairelerin, değil mi? Yani. Çok çok böyle Bağdat Caddesi olmasın da ortalama Orta, yerlerde ne kadar metrekare satış fiyatları 5 bin lira mı? İşte 2 bin dolar diyelim. 2 bin dolar diyelim. Peki Türkiye'de kaba inşaat artı ince inşaat yani bu şey normal konvansiyonel olarak. Benim bildiğim kadarıyla 500 dolar en fazla tutuyor. 750 olsun sizin için bir en lüks inşaatı olsun. 500 dolar. 500 şimdi, dolar rahat 500 rahat dolar çıkar. Evet, kesinlikle. E bunun üzerine herhalde bu ne, ne koyacak mesela? %5. Y %5 y koysun. Yani %5 ne yapar? %10 olsun. 50 50, 50 dolar. Yani Geleceğinizi hiç, garanti altına alıyorsunuz. Hiçbir şey, değil, alıyorsun. hani hiçbir şey get, değil. Getirdiği deprem performansını düşündüğünüzde. Zaten, evet, zaten o güvenliği düşündüğünüzde. Zaten yani dairelerin, yani inşaatların satış, satış bedeli, inşaat bedeli değil ki. Rant bedeli, tabii, rant rant bedeli tabii, satılıyor. Tabii, tabii. Arsa satılıyor. Arsa alıyorsunuz evet. aslında siz. Onun değeri çok düşük. 500 dolar maliyeti. E, 50 dolar daha koyuşsun abi kardeşim. Evet. Aslında... Şimdi bunu bizim müteahhitlere birileri yol gösterse... ...ben hep bunu düşünüyorum yani. yani bu aslında iyi bir satış politikası, politikası olabilir. Politikası tabii. İnsantik olabilir bah Bahadır yani. Bahadır'ın da bahsettiği gibi... Japonya'da bunu Japonlar yaptılar. Evet, yaklaşık Mesela, beş bin, bin binası, konuk binası. Japonya'da bin büyük bin şirketler yapıyor. Rata. Japonya biraz böyle büyük şirketlerin şeyidir yani... Domini, Küçük şey. şirket yok şey olmaz. Tam kapitalist o bakımda. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Merkezi iyileşmiş. Evet, evet. evet. Onlar bu işi becerdiler yani. Yani adam onu özellikle depremlerden sonra yani son depremden sonra da bunu iyi pazarladılar. Yani bu fikri e, uyguluyorlar şimdi. Ve bunda para kazanıyorlar yani. Bir, bir noktayı daha vurgulamak istiyorum süremizin dolduğunu düşünerekten. Ee, özellikle insanlarımızın sorduğu ikinci soru da e peki tamam sizin söylediğiniz bu işte deprem performansı, deprem davranışı depremde olacak mı? Nereden biliyorsunuz sorusu? İşte Japonya'da özellikle uygulama fazla olduğu için orada birkaç tane deprem oldu. Evet. Ee, özellikle o, bir de şöyle bir zorunluluk var Sağlık Bakanlığı'nın e, şartnamesinde Bu binalara özel sensör yerleştirilmesi zorunlu ki deprem sonrası o sensörlerden alınacak verilerle deprem davranışı daha net belirlensin. Hepsi ölçüldü ve ölçümlerden sonrası söylenebiliyor ki öngörülen performans sağlanmıştır. Hesaplarda öngörülen parametreler yerinde olmuştur. Bir de şunu son söz olarak söyleyelim onu arada şey yaptık. Bu izolatörlerin hepsi test, test ediliyor. Yani bunlar bunların test prosedürleri var yönetmeliklerde. Bunlar açıkça yazılıyor. Yani herhangi bir Kimse alıp al bunu kullan diyemiyor. diyemiyor. Evet. Onlar, yani hani hiç, alınan bir, şey evet, bir hiç, hiçbir inşaat, inşaat malzemesi yok. İki, iki düzeyde test yapılıyor değil mi? Evet. Evet. Prototip testler Protos. ve bir e, ko, ko, fabrik, üretim fabrik öğretim testleri. Fabrik öğretim testleri olmak üzere iki düzeyde testler yapılıyor. Hatta ben en son şey derim yani yüksek yapılar yapılıyor bir sürü onların hiçbir yapı malzemesi test edilmiyor yani evet. numune alınıyor ama bu özellikle özel laboratuvarlarda en uç şartlarda en ekstrem değerlerde bu son derece önemli tabii çok önemli ve evet. geçmiyorsa testleri tekrar yapılıyor. Evet. evet. Çok çok teşekkürler Biz arkadaşlar. Teşekkür sağ, sağ olun. Aslında bu konuda konuşulacak eee ikinci başka bir seans gerek. Bu programda konuşacak. gerekiyor. İnşallah. Evet hocam size de çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, Açık Radyo 94.9'da bu hafta altın saatlerde iki konuğumuz vardı. İnşaat ve deprem mühendisleri arkadaşlarımız Doktor Cüneyt Tüzün ve Doktor Oğuz Bahadır Şa'dan. Deprem izolasyonu ve Türkiye'de yeni yapılacak olan hastanelerde yaygın kullanımı üzerine bir program gerçekleştirdik. Gelecek hafta yeni bir altın saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.